Zikir, sohbet, ilim meclislerinin adabı. Selam Aranızda selamı ifşa ediniz, yemeği yediriniz. Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olunuz. Ey insanlar! Selamı aranızda ifşa edin, yemeği yedirin. İnsanlar uykuda olduğu halde teheccüdü kılın. Selametle cennete girersiniz. Toplantılarda israfa girmemek şartıyla yemek yedirmek sünnet-i sahabedir. Esselam ayıplardan, fenalıklardan, âri Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Onu yere indirmiştir. Siz de onu aranızda ifşa ediniz. Çünkü bir Müslüm selam vererek bir kavme uğrarsa ve onlar da selame icabet ederlerse, selam veren, onlara selamı hatırlattığından dolayı fazla bir derece kazanmıştır. Eğer hepsi selame icabet etmezlerse, o en hayırlı olanları icabet etsin. İzahı Üç yerde sünnet vaciplerden daha üstündür. 1. Selam verenin selamı Allah'ın selamından üstündür. 2. Borç vermek vacip, müddet uzatmak sünnet iken borçluya mühlet vermek ve borcunu bağışlamak borç vermekten üstündür. 3. Namaz vaktinden evvel abdest almak, vaktin içinde alınan abdestten üstündür.